Merhabalar, su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Su hakkında bu haftaki konumuz bugün yapılacak bir eylemle başlayacak. Ee, Silvan Barajı'na karşı bir eylem düzenlenecek, yürüyüş yapılacak bugün. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yapılan bir baraj bu. Ee, 50'den fazla köy sular altında kalacak eğer tamamlanırsa baraj. Bu duruma tepi gösteren hem çevreciler hem de yerel halk bir yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdular ee, ve bununla ilgili olarak biz bugün eğer bağlanabilirsek çünkü tam şu anda yürüyüş düzenlenmek evet. üzere bağlanabilirsek Ahmet Ekoloji Meclisi eş sözcüsü Gültekin Aydenizle bir araya gelmeye çalışacağız telefon üzerinde ee, ve galiba bağlanıyoruz değil evet. mi evet. öyle gözüküyor evet. ee, Gültekin tamam, merhaba. merhaba merhaba hoş geldin programımıza <gülüyor> hoş bulduk teşekkür ediyoruz yeni vardık bizde Evet. Tamam ee, Bize şimdi açılışını yaptık programın ee, sen geldiğine göre seninden devam edelim yoksa biz sizin çağrı metninizden bugün Silvan'da gerçekleşecek eylemi evet. eylem hakkında bilgi vermeye çalışacaktık dinleyicilere ee, Akgün bir giriş yaptı ee, Gültekin e, bugün işte Silvan'da Silvan Barajı'na karşı ee, Silvan Barajının protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenliyorsunuz neden protesto ediyorsunuz Gültekin? Şimdi Silvan Güvenlik Barajı'nın birden fazla bir özelliği var. Birincisi Silvan Güvenlik Barajı, güvenlik amacıyla yapılmış bir baraj. Ne demek bu peki? Silvan Barajı, yani özellikle geçişleri engellemek için kanyonların su tutması, tamamen önceliği güvenlik amaçlı insan geçişini engellemek için inşa edilen baraj türleri. E, e tü, bütün dünya literatürüne de zaten hani e, bunu e, ülkemiz kazandırdı. Evet. E, bu HES'lerden, barajlardan sonra bir de güvenlik barajı evet. e, kavramını biz dünyaya biz armağan etmiş olduk Bu e, Sabah e, ben radyoda dinledim. Cumhurbaşkanı da bu tartışmaya dahil olmuş. E, ne demek efendim güvenlik barajı diye bir şey e, telaffuz etmedik. Bunlar içme e, ve sulama e, amaçlı barajlardır oysa e, demiş. Oysa biz biliyoruz ki Bundan önceki yıllarda 10 yıldır bu süre. Evet, var. Üst düzey Hı. toplantılarda Evet. Su, Su Barajı, Ilı Su Barajı zaten Milli Güvenlik Konseyi'nde alınmış karar evet. doğrultusunda kurulmuş bir baraj ve yapımına Hı. da her ne pahasına olursa olsun yıllarca süre mücadeleye insanların e, istememesine rağmen Devam e, yapımına ediliyor. krediler iptal edilmesi Bir, birden fazla e, kredi sağlayan bankaların e, kendi hı hı. geri çekilmesi e, nedeniyle bile e, halen devam ediyor yapımına. Evet. Ne olursa olsun yapımına devam ediyor Aslında onlara evet. önerimiz şu olsa gerek herhalde yaptıkları toplantıların hı hı. tutanaklarına bakacak olurlarsa oralarda Unutlular geçen ibarelerden yani. e, evet. güvenlik barajı ibaresinin geçtiğini biliyoruz ki basına da evet. defalarca e, yansıdır. Defalarca değişik yetkililer merkezi yönetimi değişik yetkilileri tarafından sadece Ulusu Barajı değil pek çok yerde güvenlik Aynen. barajı yapıldı beyan edildi yani bunlar hani evet. arşivlerde var. Evet Silvan'da evet, bunlardan aslında. bir tanesi. Tabii bunlardan bir tanesi en önemli gerekçe bu. Yalnız işte ikinci gerekçede şu eee Silvan barajı enerji üretim ve e, sulama Batman barajıyla birleştirerek e, sulama amaçlı 2,5 milyon dekar alanın e, tarımsal sulamasının yapılacağından GAP'ın ikinci en büyük e, Türkiye'nin de en büyük tarımsal faaliyetinin yapılacağı bir alandan bahsediyor. Yani vadisi hani Batman'ın da bir kısmını alan Büyük bir e, alandan bahsediyoruz. Bu alanda da aynı zamanda 5. E, e, enerji Konferansı'na katıldığımızda e, yine orada bu işin sorumluları e, bu bölgede 3500 tane e, hit, şey, e, fracking sistem, hmm. e, kaya gazı sondaj kuyusunun açım kararı olduğu söylendi. 4 tane zaten hmm. deneme kuyusunun açıldığını biliyoruz. Onlarla ilgili bizim çalışmalarımız da oldu. Evet. Burada bu bölgede Özellikle yaptığımız incelemelerde Özellikle Pasur yani Kul Hani bölgelerindeki HES'lerden sonra Zaten sular kuruma noktasına getirildi Artan evet. bütün sular da Getirilip Silman Barajı'nda biriktirildi Ya da Batman Barajı'nda biriktirildi Şimdi haritaya baktığınızda üst ölçekte Bölgede hem 3500 tane gazı Sondaj Kuyusu açıp Burada bir de tarımsal faaliyet yapacağız demeniz mümkün değil. Hı hı. Çünkü bütün dünyada örneklerini biliyoruz ki kaya gazı sondaj kuyularının açıldığı yerde bölge tamamen cansızlaşıyor. Yani burada çok hı. bunu bu detaya çok fazla girmek istemiyorum ama yani aynı alanın aynı alanda Silman barajı ile Batman barajının da kaya gazı sondaj kuyusunun su deposu olduğunu söylemek mümkün. Bir de hani biz neden buradayız ekolojik bir bağlamda biraz bu meseleyi değerlendirmek lazım. Silon Barajı Avrupa'nın en yüksek barajı olmasıyla övünülen bir baraj. Yani 175 metre gövde yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek barajı. Gele göder Vadisi diye nitelendirdiğimiz bölgenin yani tarihi, Kürt tarihi açısından çok önemli bir bölgenin Kalbine e, 175 metre yüksekliğinde beton döküldü. E, hmm. Bu beton su tutmaya başladığında ise hani Munzur Dersim için neyse Hasan Kefbotan için neyse Koderni'de Ahmet için odur diyoruz biz. Hı hı, e, çünkü hı. Ermenilerin özellikle e, ve Kürtlerin tarih boyunca e, başta Mervaniler olmak üzere birçok medeniyete, sekizden fazla medeniyete sahipliği yapmış doğa güzellikleri olan muhteşem bir kanyon. Endemik türleri kendi bünyesinde barındıran e, bir kanyon aynı zamanda. Yani biyolojik çeşitlilik flora, e, fauna açısından da çok zengin bir bölge insanların ilk yerleşim alanlarının izlerini taşıyan bir bölge ve bu tarihin yani bir toplumsal hafıza sular altına görülecek evet, doğru bu yönünde Hı -hı. Evet. tabii şimdi sadece burada değil Dicle nehrinde de bir yapılaşma meselesi bir süredir devam ediyor Gültekin hatta evet. seninle de bir program yapmıştık bununla ilgili olarak hem hevsel bahçeleri hem de işte Dicle vadesinin bir kısmı özellikle Diyarbakır kent merkezinden geçen Bununla ilgili evet. neler söyleyebilirsin? Yani burada da vaktimiz takım... varsa yani sen eyleme yürüyüşe yetişeceğini. Şu an herkes toplanıyor. Ha. Büyük bir coşku var. Herkes toplanıyor. Evet. Ama henüz vakit var çünkü başka araçların gelmesi bekleniyor. Tamam, o olsun. yüzden hani devam edebiliriz. Tamam. Ee, hı hı. sorduğunuz soru UNESCO süreci ve de Nehri ile ilgili mi olsa yine Evet evet, tabii evet, onunla ilgili yani UNESCO evet, süreci evet. de var Daha bunun önce, içinde o da son evet. gelişmelerden bir tanesi. Daha önce yaptığımız e, son yaptığımız görüşmelerde yine ekoloji hareketi e, AMET Ekoloji Meclisi olarak orada e, Ersel Bahçelerin doğal sayıda peyzaj aranının korunmasına yönelik, yönelik e, ciddi bir e, şey... E, e, ciddi bir eylem şey yapmıştı yani mücadeleyi daha ettiniz 3 evet. tane HES projesi yapım kararı vardı Dicle 1, Dicle 2, Dicle 3 bunlar yani. sırasıyla iptal edildi konut rezerv alanı ilan edilmişti hı hı. Ee, yine orada yürüttüğümüz mücadeleler sonucunda yani halktan gelen e, bir tepki yüzünden aşama aşama tabii UNESCO'nun da etkisiyle aşama aşama e, projeler geri çekildi ve iptal edildi. E, orada şimdi evet e, dünyaya miras ettiğimiz bir UNESCO süreci yaşıyoruz ama e, bir şey gözden kaçırmamamız gerekiyor. Asıl sorumluluğumuzun şimdi başladığını bilmemiz gerekiyor. Çünkü hmm. e, çok büyük bir tehlike ve şu an çözmemiz gereken önümüzde duran en büyük sorun. Dicle Nehri doğduğu yerden Bismil'e yani Bismil ilçesine kadar e, 60 kilometrelik bir alan e, o alanda Dicle e, Barajının yapılması ve su tutmasından dolayı suin debisi ve rejimi azaldığı için yaklaşık 30 yıl önce Besey'nin aldığı karar gereğince de su tanımsız bir su. Yani Dicle Nehri bu bölgeye kadar olan yani Bismillah kadar olan bölge tanımsız su olarak nitelendirildi. Yani nehir olarak tanınmıyor. Hı -hı. Şimdi durum evet, böyle evet. onunca hem de tam kalbinde olan bir yer burası. Evet. Siz bir nehire tanımsız bir su e, yaktası yapıştırdığınızda e, kıyı şeridinden kıyı koruma kanunu gereği e, kıyı şeridinden 50 metre sağına ve soluna istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ama hmm. onu nehir olarak tanımladığınızda 200 metre sağından ve solundan kıyı koruma bandına, bandını e, belirliyorsunuz e, ve bir çivit çakamıyorsunuz. Hmm. Yani koruma zaten... statüsünü azaltmış oldular böylece. Evet, ee, evet. Daha az bir miktar alan korunma statüsü tanımış oldu. Bundan dolayı da aslında nehir ciddi tehdit altına girmiş tehdit oluyor. Tehdit altında evet. Yani bunun bunun geri olarak nezih olarak çünkü dört kutsal kitabı. Ee, konu olmuş e, adı geçen e, doğduğu yerden de Basra körfezine kadar 186 yerleşim birimine can taşımış bir nehirden bahsediyoruz. Biz hmm. nehri e, doğduğu yerden battığı Basra körfezine kadar, döküldüğü Basra körfezine kadar nehirdir. Ve bu e, kutsal suyun, e, kutsal su diye tanımlamak istiyorum, e, adı iade edilmelidir. Mesela, Nehir olarak tanınmalıdır. Hmm. Ayrıca bütünlüğü vardır yani belli bir bölümünü. Nehir evet, yani. demeyip hmm. daha sonrasında nehir diyemezsiniz. yani. Evet diyemezsiniz. O doğduğu yeri o zaman anlatamazsınız. <gülüyor> evet tabii yani dere Lokaklısız. statüsüne alınmış durumda o zaman. Yani ama şey çok ilginç yani. E, Kral Kızı ve Dicle Hidroelektrik Barajları'nın e, yüzünden bu şekilde nehir demesi düşmüş durumda. Buradan hareketle hem yani nehri yok ediyorlar hem de ondan sonra bu nehir statüsünden çıkmıştır. Çıkarttım. Dere statüsüne girmiştir deyip. İlimese mesafeye kadar inşaata izin veriyorlar ve zaten TOKİ binaları falan yapıldı. Pek çok şey yapılmış oldu. Durant. Nurhan aslında bunun ben çok masumhane bir e, hani böyle doğal e, seleksiyon içerisinde gerçekleşen bir olgu olarak ben hani e, görmek, görmek görmüyorum. Evet, ee, yani bilinçli de, bir şey. 30 yıl, 40 yıla dayanan bir politikadır. Evet, yani evet. orada daha önce nehirin e, önünde hidroelektrik santrali yapıldığında yani e, 30 yıl sonrasına bir vizyon tutmayan bir mühendislik a, evet. anlayışını e, yani kabul etmek mümkün değil bu defa. Evet. E, Ersel bahçeleri, Dicle yani e, özellikle hani surların e, o tarihi güzelliklerinin 30 yıl sonra etrafında neler yapılacağı aslında o hidroelektrik santrali yapıldığında, oranın tanımsız su sokulduğu gün aslında bunların kararı verildi diye düşünüyorum. Sadece aşama aşama zamanı geldikçe yerine geçiriliyor, evet. hayata geçiriliyor. Bunu, buna benzer örnekleri aslında çok fazla yaşıyoruz. Bu İstanbul evet. için de geçerli. 3. Havalimanı'nın yapılması için o bölgedeki e, göl, gölet niteliğindeki su varlıkları evet. e, birinci çet raporunda geçerken daha sonra nihai çet raporu içerisinde bunlar su birikintilere haline dönüştürüldü ve böylece de koruma statüleri kaldırılmış oldu e, çok bilinçli olarak yapılan şeyler aslında evet. çok doğru yani ilginç bir noktaya geldik. Halk olarak inanılır gibi değil. Halk olarak biz iktidardan e, doğamızı korur noktaya geldik. E, evet. Şimdi öyle öyle ilginç bir bir anlayış hakim olmaya başladı ki aslında bu bu bu e, bir köksüzleştirme politikası olarak da buna bakmak gerekiyor. Tarihimiz, e, kültürümüz, e, geçmişte olan ne kadar bağımız varsa yok edilip talan edilip e, üzerine e, işte alışveriş merkezleri ya da daha farklı e, betondan mezarlar inşa ediliyor. E, bu aslında hani e, çok da böyle e, sadece kar amaçlı sermaye Buradan kendini palazlaması Palazlandırması Şeyi olarak görmemek gerekiyor Bu aslında bir kültürü yok edip Yerine yeni bir farklı Bir kültürü Kendilerince Hı -hı. Hani Kendilerince kafalarındaki kültürün Ne olduğunu anı anlatabilseler biz de bunu Anlamış olacağız ama orada Hı -hı. da bir Sıkıntı var yeni bir kültürü Ortaya koymaya inşa etmeye Çalışıyorlar bunu böyle görmek gerekiyor Çünkü Karadeniz'de olup bitenler de Yine bir bölgemizde olup bitenlerden çok farklı değil. Burada olup bitenler de e, bir başka ülkenin batısında olup bitenlerden farklı değil. Sadece işte buradaki mücadele anlayışında e, halklara yaklaşım e, tamamen e, şiddet açısından farklılık gösteriyor. Biz yapınca farklı yakalanıyoruz. Hı -hı. Ülkenin batısından insanlar 3-5 ağaç meselesi üzerinden eleştirilerek çapulcu ilan ediliyor evet. ülkenin işte yine Karadeniz'de olan biten mücadelelere haklı mücadelelere demokratik mücadelelere karşı insanların taleple ortaya koyduğu talepler yine farklı yapsalamalarla sonuçlanıyor. Ama bizim coğrafyamızda ne yazık ki ölümlerle birçok sonuçlanan böyle şeyler var. Ya yani hiç devletin en sert yüzünü biz burada özellikle ekoloji mücadelelerinde görüyoruz. Evet. Zaten hani biz aslında ekolojik de temelde. Ee, doğayı ve ülkeyi bir bütün olarak görüyoruz Ülkenin bütün güzellikleri hepimizin ortak e, insanlığın e, bir mirası olarak görüyoruz Ve hepimizin e, eşit miktarda e, Karadeniz'e de sahip çıkmamız gerektiğini Burada Filman Barajı'nın daha geliyor Herkesin sahip çıkması gerektiği e, bir, bir, bir, bir çağda yaşıyoruz artık Evet kesinlikle doğru söylüyorsun Gültekin. Şimdi e, birazcık UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girme sürecinden bahsetsek. E, bu onda yapıldı. Ilı su niye girmiyor diye konuşsak. Ha, ona demektir. da gelelim. 39. UNESCO toplantısında Ahmet Surları ve Evsel Bahçeleri Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındı. Şimdi evet. e, bu ne anlama geliyor? Yani buradan ne çıkar? Nasıl işe yarar mücadelemizde? Onunla Şimdi ilgili neler azından... söyleyebilirsin? Yani iyi yönle düşünecek olursak hani e, en azından surlara ve e, Diyarbakır Kalesi ve Hasel bahçelerine artık kimse dokunamayacak. Yani en azından e, böyle Hı -hı. okuyabiliriz. Ama evet. bir başka tehlike bu süreç iki türlü işleyebilir. Oradaki yoksul halk tamamen göçertilip yerine farklı kesim yerleştirilebilir ki bu e, kentsel dönüşüm adı altında e, insanların yerinden göçertilmesine biz karşıyız kesinlikle. yerine dönüşüm politikaları evet. uygulanmalı. Böyle böyle bir risk var şu an Yani bu her zaman her yerde yaşanabilecek risklerden bir tanesidir İkincisi ciddi anlamda işgaller söz konusu Özellikle ersel bahçelerinin Dicle kıyılarında kafelerden oluşan Çok ciddi işgaller söz konusu bir an önce onların artık bu işgal kültüründen kurtulup e, insanların e, rekreasyon kesinlikle savunduğumuz bir şey değil. O doğal halini doğal peyzajına hiç kimsenin dokunmadan insanların kullanabileceği sadece yürüyüş yapabildikleri mekanlar olarak bizim 4 bin yıldır e, böyle kullanıldı. Biz de yine e, bir 4 bin yıl daha böyle kullanmak istiyoruz. Ya da gelecekte de böyle kullanmak istiyoruz en azından. E, kimsenin aslında insan müdahalesi gerektiren her şey e, doğayı bozan e, bir şeyi, bir, bir olguyu beraberinde getiriyor. E, bu noktada bu da risk bir tanesi işgallere son verilmeli bir de ilginçtir hani Hasan Kef bir güvenlik barajının olması meselesinden Aslında ele alırsak Hasan Kef üzerinde bu kadar bir açık hava müzesi müzesi yani bir kentin tamamının bir müze olduğu bir yer Dünyaca bilinen bir yer evet. ee, UNESCO kriterlerinden de 10 tanesinden 9'unu karşılıyor hı hı. Ee, ve e, Kültür Bakanlığı'na 3 kez başvuru yapılmasına rağmen tozlu raflarında durduruluyor. Yani e, UNESCO süreci bile gelip ülkenin e, Kültür bakanlığının, bakanlığı'nın tozlu raflarında kalıyor. Başvuru bile yapılmıyor. Evet bu, bu, bu, bu mesela de hani bir, bir, bir düşünmek gerekiyor. Evet. Gültekin şimdi bu dünya UNESCO Dünya Kültür Miras listesine girebilmek için kimi kriterler gerekiyor? Az önce senin de söylediğin e, tarzda. O kriter gerekiyor. Evet. E, şimdi dinleyicilere e, yine bir bilgi verelim. E, cidden bir yarışma aslında ve büyük sayıda başvurular oluyor ve onların Hı. içerisinden seçiliyor. E, önemli evet. bir süreç. E, şimdi bu listeye alınması için başvuru yapılan yerlerin e, özellikleri olması gerekiyor. Ya diyorlar ki liste alınması istenen yerler için üstün evrensel değere sahip niteliklere olduğuna ikna etmek zorunda kurulu. E, bu bakımdan listeye girmek hayli emek e, istiyor. Ya doğal olarak hani eşi benzeri olmayan e, bir bölge olacak ya da e, insanlık emeği sonrası oluşmuşsa eğer e, onun da çok hı ayırt edici e, kültürel olarak eee Cazibesinin ayırt edici özelliklerin olması gerekiyor. Şimdi Hasan Keyfi'ye gidip görmüş olanlar e, varsa e, aslında bu kriterlerin e, hani onda dokuzunu değil onda onunu gerçekleştirecek Tabii, daha, daha daha daha bir yer olduğunu e, çok rahat bir biçimde söyleyebilirler. Hı -hı. Doğa ve insanın uyumlu bir biçimde e, yaşamının sergilendiği cidden açık hava müzesi. E, bu açıdan e, çok mutlu ve umut verici bir şeydir. Tabii ki bütün handikaplarına rağmen e, e, Amet surlarının ve hevsel bahçelerinin e, kültürel miras listesine dahil edilmesi ama e, surlar ve hevsel bahçesi dahil edilmesi durumunda ılı su neden dahil edilmiyor ortada duran kocaman bir soru. Çünkü Aynen. çok hak eden bir yer. Evet. Çok doğru çok haklısınız. Ee, bu mücadele elbette devam edecek yani e, bu, bunu böyle hani e, bırakamayız. Dün de zaten e, Rusu barajında yine hem büyük atlayışla birlikte e, Mezopotamya Hareketi Batman Ekoloji Meclisimiz Orada da yine bu konuyla ilgili e, geniş kapsamlı bir e, basın açıklaması yaptı. Hı hı. E, bugün de burada e, Silvan'dayız. Silvan Güvenlik Barajı'na e, ve Gelir Godel'in ibadetinin yok olmaması için e, bir araya gelmiş ve demokratik hakkımızı kullanmak, sesimizi yükseltmek için e, toplandık bugün burada. Ben e, izniniz varsa zannediyorum e, bir hareketlilik var. Evet. E, e, i̇zninizi istemek durumunda de kalacağım. Çok teşekkür ederim açıklamasını ben okuyacağım için. Tamam evet. kolay gelsin diyoruz sana. Peki, ben ben Medofotami Hareketi adına, e, AMET Ekoloji Meclisi adına tüm dinleyicilerimize e, sevgiyle selamlarımızı gönderiyorum. Sağ ol. dayanışmayla biz de burada sevgilerimizi iletiyoruz. Evet. Evet çok teşekkür ediyoruz Gültekin. İyi eylemler diliyoruz size. Haberleşmek üzere. Evet. Bir şarkıyla ara verelim. Evet, veririz. bir şarkıyla ara verelim ondan sonra devam edeceğiz. Evet şimdi Can Kazaz'dan dinliyoruz. Yollar ve su. Bugün erkenden yola çıktım. Ardımda, kalanları ağlattım. Oysa ki, lerim kanatlandı sonunda isteme uçup kaçtım to You Kim? Kaybedecek bir şey yok. Sonuçta sarıldım bir avuç toprak. Evet, su hakkında bu hafta konuğumuz vardı. Birinci bölümde Gültekin Aydeniz, Ahmet Ekoloji Meclisi eş sözcüsü Bize Silvan Barajı'na karşı 50 tane köyü sular altında bırakacak olan Silvan Barajı'na karşı yapılacak. Ve şu anda başlamış olan e, yürüyüşten e, haberler verdi. Biraz e, genel olarak değerlendirdik Silvan Barajı'nı ve Dicle Vadisi'nde olup bitenleri. Ama çok önemli başka bir gelişme de oldu dün. E, aslında Yeşil Yoldan bir yol. biri devam evet, eden bir süredir devam ediyor. Bir süreç vardı. Evet. Programın açılışını bundan yapmak istiyorduk ama Gültekin'in süresi e, buna el vermediği için zamanı öncelikli olarak Silvan'ı konuştuk. Şimdi tekrar Yeşil Yola dönelim. Evet. E, son haberleri herkes biliyordur. E, evet yürütmeyi durdurma kararı verildi. E, Yeşil yol e, şimdilik durmuş durumda. Biraz arka planına ilişkin bir şeyler söyleyelim. Aslında Karadeniz bölgesindeki e, ekolojik tarifat, e, aynı zamanda kültürel tarifat, sosyal tarifat e, şey değil, e, yeni başlayan bir süreç değil. Hı. Sadece yol meselesiyle de ilgili değil. E, taş ocakları, çarpık yapılaşma, e, sahil yolu ve neredeyse her vadiye, her e, suyun başına diken, dikilen heslerle uzun zamandan beri, e, tahrip edilmekte ve buna karşı da ciddi mücadeleler verilmekte. Herhalde en büyük çevre davası da Hı -hı. bu yeşil yolla birlikte açıldı. E, çok sayıda avukatın e, ve davacısının dahil olduğu e, sadece hukuki alanda sürmeyen aynı zamanda e, birebir insanların göğüs göğüse e, jandarma ile, kolluk güçleriyle mücadele ettiği bir süreç yaşandı e, geçtiğimiz haftadan beri. Sevinçli, evet. sevinçli bir durumdayız evet. şu anda evet, ama kaygılar önemli. her dönem devam ediyor. Evet tabii yani şimdi bu yürütmeyi durdurma kararı defalarca yüzlerce binlerce kez Türkiye'de bu tip projeler için alındı ama çoğu zaman projeler devam ediyor. Ee, umarız hani tabii biz olumlu şeyler olmasını isteriz ama umarız öyledir. Sonuçta hepimiz sonuna kadar mücadele etmek zorundayız. Bir de şeyden bahsedelim CHEHAV'ın bir açıklaması oldu yeşil yola neden karşıyız diye. Evet, bütün meseleyi Hı -hı. özetleyen, derli toplu Aslında bir açıklama açıklama. Evet, öncelikle şeyden bahsediliyor işte anayasanın 17. maddesinde herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu, 56. maddesinde ise herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemenin Devletin ve vatandaşın ödevi olduğu belirtilmiştir deniliyor. Ama bu proje tabii tamamen bunun karşısında bu maddeleri e, ihlal, ihlal eden evet. bir proje. Ee, yol adlı proje hayata geçirilirken çevre kanunu gereğince çevresel etkilerin ve havzanın özellikleri, alanın orman vasfı, yörenin meteorolojik özellikleri, jeolojik olarak uygulandığı, heyelanlı sahalar ve bu sahalarda alınması gereken ek önlemler sanat yapıları değerlendirilmemiştir. Diyor hmm. ve böyle devam eden hmm. madde madde e, neden itiraz edildiğini anlatan bir açıklama insanlar durduk yere itiraz hmm. etmiyorlar durduk yere hayır demiyorlar durduk yaşam, yere tartaklanmıyorlar <gülüyor> yaşam hmm. e, varlıklarını yaşam alanlarını kurmaya çalışıyorlar e, bu yüzden de haklı mücadelelerinin yanında olduğumuzu dile getirelim ha. ve bunun da takibinde olacağımızı dile getirelim. Evet, su hakkında bu haftalık bu kadar süremiz bitti. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Su hakkı. Kar için değil, yaşam için su.